Dilden Dile Titreşimler Hazırlayan sunan Emre Dağtaşoğlu Tüm Açık Radyo dinleyenlerine iyi pazarlar diliyorum. Bu hafta programa bir Erzincan türküsüyle başlayacağız ama ben ondan önce kısaca bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Zira bu hafta programda Alevi Bektaşi türkülerine yer vereceğiz. Bildiğiniz üzere özellikle Alevi Bektaşi türkülerinde kervan ve Katar kavramı sık sık karşımıza çıkar. Aslında burada sadece kervan, Katar ya da bir yerden bir yere giden grubu ifade etmediğini düşünüyorum ben bu ifadelerin. Çünkü bildiğiniz üzere bir tarikata girdiğinizde yol kat etmeniz, mertebe alabilmeniz için seyri süluka girmeniz gerekiyor. Bir yol yani. Kimisi bu seyri hızlı mertebe alır, perdeleri hızlı aşar. Kimisi daha yavaş yol alır. Ve Alevi Bektaş türkülerinde örneğin Şah'a doğru giden kervan gibi dizelerde aslında sadece İran Şah'ı ya da o dönemki lider kimse ona giden bir kervanı değil de seyr-i sülükteki bu gidişi ifade ediyor diye düşünüyorum bu ifadeler. Çünkü seyr-i insanlar insanlarla birbirlerini tanırlar aslında. E hatta sadece aynı tarikatta olanlar değil, farklı tarikatta olanlar ve daha da ötesi benim duyduğum, öğrendiğim kadarıyla farklı dinlerde olan insanlar bile seyr sülük esnasında birbirlerini tanıyabiliyorlar. Ve Alevi Bektaşi türkülerindeki bu kervan, katar gibi ifadeleri bu bağlamda düşünmek, seyri sülükle anlamlandırmak daha doğru gibi geliyor bana. Fakat bu aktardıklarım kitabi bilgiler değil. Ee, bu tespitleri ben bir yerden okumadım. Kendi yorumlarım ee, sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü şimdi dinleyeceğimiz Erzincan türküsü de Hıdır Ersoy'dan Ahmet Yamacı'nın derlediği Şaha Doğru Giden Kervan isimli türkü. Ve Ersin Perçin'in Bir Selam Sal isimli albümünden dinleyeceğiz. Ve ben bu türkünün sözlerini dinlerken demin anlattığım bağlamda değerlendireceğim. Ee, sizlerle de paylaşmaktan çok memnun oldum. Ersin Perçin'in yorumuyla dinliyoruz. Müzik çok olmadı güldür beni düşmüşüm elden ayaktan tut elimden kaldır beni tut elimden kaldır beni düşmüşüm elden ayaktan düşmüşüm Elimden, beni, tut elimden kaldı tut Şahal bildir beni Böyle şahal Yaklaşık 2-3 hafta önce belki de bir ay önce Kalandan Kızılbaş isimli bir albüm çıktı. Bu albümde birbirinden e, iyi sanatçılarımız icralarda bulunmuşlar. Aslında ben tek bir albümden arda, arda türküler dinletmiyorum programlarda. Bu tercih ettiğim bir yol değil. Fakat bu albümde farklı sanatçılar e, türküleri yorumladığı için bu albümden 5-6 türkü dinleyelim istedim bu hafta. İlk dinleyeceğimiz türkü Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demirci oğlunun yorumundan dinleyeceğimiz bir türkü. Ruhi Sudan alınmış, sözleri Şah Hatayi'ye ait Kızılbaş isimli albümden dinliyoruz. Bugün ben Şahı'ma vardım. <gülüyor> Sabahtan şahıma da vardım Daha da şahım uykuda Daha da şahım uykuda Sordum Dudu'ya, Kumru'ya Siz ne vakit ötersiniz? Siz ne vakit ötersiniz? Biz o vakit öteriz Şimdi de sırada Kızılbaş isimli albümden Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir Sivas türküsü var. Feyzullah Çınar'dan derlenmiş. Bu türkünün sözleri Agahi'ye ait. Agahi Dede ile ilgili çok ayrıntılı malumata ulaşamadım ben. Ama dileyen dinleyiciler Saadettin Nusret Ergün'ün Bektaşi Şairleri isimli kitabında hem Agahi Dede ile birkaç cümleye hem de birkaç şiirine ulaşabilirler. Bu arada... Agahi, şimdi bahsetmiş olduğum Agahi, Seher Vakti Çaldım yarın Kapısını isimli çok bilinen, özellikle Neşet Ertaş'ın bize tanıttığı türkünün de söz yazarı. Ki o türkü de aslında bir aşk türküsü değil, yani bildiğimiz anlamdaki bir aşk türküsü değil. Şimdi de Cengiz Özkan'ın yorumuyla başka bir türküsünü dinleyeceğiz Agahi Deden'in. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. Gel ey vaiz Gel ey vaiz Ali'nin fazlını evvel hüdadan sonra Ali i Taibni Adem olmadan iptidadan sor efendim. <Gülüyor> Ali kimdir veli kimdir bilem dersen bu esrarı O'nu hiç kimseden sorma Muhammed Mustafa'dan sor. <Gülüyor> İki yer göksu iken Cebrail'e rehber Ali oldur Cihan halk olmadan evvel bu mülkün temeli oldur Musa ile turdağında bin bir kelam hatmedendir dila turisınadan sor dilersen lentera dan <Gülüyor> Çıkıp kürsüye ey vaiz Ali'den söyle bir pendi Ali'nin hakkına gökten yere yüz dört ayet indi efendim Kur'an'da metin eyleyip veçhin dedi Müzik Dile Yasim Taha'dan sor Dilersen El Eta'dan sor Behiwayiz hey Karakuş Ne zannettin Aliy sen Onun evladına kasteyleyen kişilerde mi Müslüman? Ne çekmiştir o mazlumlar, o zalim bu yezitten. Dile arşu semadan sor, dilersen Kerbela'dan sor. Müzik Ali'dir damadı Ahmet, Ali'dir Mustafa'ya yar. ''Odur evladını hak rahime kurban eden Haydar'' Müzik ''Ali gibi etmemiştir cihanda hiçbir peygamber'' Müzik ''Dile gel evliyadan sor, dilersen enbiyadan sor'' Müzik Agahuyam, alev-i mezhebim, şia başım, Şehidi Kerbela'nın firkatından akan yaşım <Gülüyor> Hüseyin'in derdini hiç kimseden sorma karındaşım Dile Zeynel Abadan sor, dile Zeynep Anadan Şimdi de sırada Malatya yöresinden bir duaz imam var. Seyit Meftuni'den Muharrem Temiz derlemiş. Biz daha ziyade Seyit Meftuni ismiyle biliyoruz ama asıl ismi Seyit Meftuni'nin İbrahim Mamo Temiz ve Muharrem Temiz'in babası. Bunu da antiparantez belirtmek istedim. Dinleyeceğimiz bu eser aslında bir duaz imam ama Mersiye havası da var bu Duaz İmam'da. Mersiye bildiğiniz üzere özellikle Alevi Bektaşi edebiyatında Hazreti Hüseyin'in ve ailesinin katledilmesini anlatan e, eserlere verilen isim. Duaz İmamlar da genelde coşturucu eserler olur. Fakat buradaki Duaz İmam'da e, sadece Hüseyin'den bahsetmiyor adı gereği. Bütün imamlardan bahsediyor. Fakat Mersiye'deki gibi içli ve acı bir hava da var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Muharrem Temiz'in yorumuyla dinleyeceğimiz bu türkünün, daha doğrusu Duaz zimamın ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 2-2-3. Lanet Yezide. Ey nefesim mevali canlar An üçün okuram lanet gezide Muhammed Ali'yi sevmedi onlar An üçün okuram lanet gezide Lanet gezide Alim Yezid'lerindir Yayın yasandır Yezid imamların Üstün basandır Hasan'la Hüseyin'in Başın kesendir An üçün okuran Danet Gezide Danet Gezide Gör neylediler Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Ali Şu ben fakiri İmam Zeynel Aba Kıldı şükürü Kirişle boğdular hı. İmam Bakırı hı. An için okuram hı. Lanet gezide. Lanet gezide İmam-ı Cafer Erkan yürüttü Onu mevaliden Gayrı kim tuttu Musa'yı kazıma Kurşuna kıttı man için okuram kuram Lanet gezide Lanet Yezide Münkürler avuyu hı, İleri koydu Şahim İmam Rıza'yı Çağırın dedi hı, Takinaki ahe hı, Deyip ağladı hı, hı, An için okuram hı, hı, Lanet Yezide Lanet Yezide Soyurdular askerinin donların Akıttılar algırmızı kanların <gülüyor> Mehdi alacaktır <gülüyor> Hayfın onların <gülüyor> An için <üçün> okuram <gülüyor> Lanet Yezide Lanet Yezide Şahatayım bu dert Böyle olup dur, gezidin <Gülüyor> münkürün, <Gülüyor> devri dönüp dur, eğer sene <Gülüyor> tamam olup dur. <Gülüyor> an, üçün <okuram. Gülüyor> lanet Yezide. Lanet Yezide. an üçün okuram lanet gezide, lanet gezide, an üçün okuram lanet gezide. Hozatlı Ahmet Dede'den Sabahat Akkiraz'ın derlediği bir türkü var şimdi sırada. Sözleri Edip Harabi'ye ait. Edip Harabi ile ilgili türküden sonra ben bir şeyler söylemek istiyorum. Dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Kızılbaş, albümün de adı Kızılbaş'tı. Ve bu çok bilinen bir şey olduğu için üzerinde durmadım. Bildiğiniz üzere e, Alevi Bebektaşiler e, kızılbaşlık taktıkları için e, kızılbaş olarak adlandırılmışlar zamanında. Hatta şiirlerinde kendileri Ali aşkı namımızı böyle kızılbaş eyledi gibi sözler de söylüyorlar. <gülüyor> Pardon. Şimdi Sabahat Akkiraz'ın yorumuyla Kızılbaş isimli albümden Kızılbaş isimli türküyü dinliyoruz. Döktü şüm <Gülüyor> döktüğüm <Gülüyor> <Gülüyor> Türk'ünün sözleri Edip Harabi'ye aitti. Harabi 1853 yılında doğup 1915 yılında vefat etmiş olan bir şair. İstanbul'da yaşamış. Mehmet Ali Hilmi Dede Baba'ya intisap etmiş. Öyle sanıyorum ki Mehmet Ali Hilmi Dede Baba zamanında çok güçlü bir şahsiyetmiş. Şöyle ki hem kendi nefesleri var hem de yanlış hatırlamıyorsam Gedai gibi güçlü bir başka şair de Hilmi Dede'nin e, müridi idi. Demek ki zamanında Harabi Gedai gibi şairlere ilham e, vermişse oldukça güçlü bir şa e, şahsiyettir diye düşündüm. Bir de Harabi icazet almadan babalık yapmaya kalkıştığı için e, Bektaşilerce döneminde pek sevilmemiş. Hatta biraz dışlanmış ama şiirleri dillerden düşmemiş. 600 sayfalık da bir divanı varmış kendi eliyle yazdığı. Fakat benim bildiğim kadarıyla bu divan neşredilmedi. Ama dileyen dinleyiciler demin ismini andığım Saadettin Nusret Ergün'ün Bektaş Şairleri isimli kitabında hatta o kitabın 79. ve 115. sayfalarında e, Harabi ile ilgili hem birkaç sayfalık malumata ulaşabilirler hem de e, 40-50 kadar şiirini okuyabilirler oradan. Şimdi sırada Hüseyin ve Alirza Albayrak'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir tokat zile türküsü var. Bu türkünün sözleri Kul Nesimi'ye ait ve Sadık Doğanay'dan derlenmiş. Sadık Doğanay bildiğiniz üzere El Vurup Yâremi İncitme Tabip isimli çok bilinen türkünün de kaynak kişisi. Bir de Kul Nesimi bildiğiniz üzere 17. yüzyılda yaşamış olan tekke şairlerinden biri. Seyit Nesimi ile karıştırılıyor. Önceki programlarda bunun üzerinde durduğumdan tekrar bir şeyler söylemeyeceğim. Fakat dileyen dinleyiciler şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözlerini Cahit Öztelli'nin hazırladığı ve Türk Etnografya, Folklor ve Turizm Derneği yayınlarından 1969'da çıkan Ankara basımı kitapta. O kitabın 30. sayfasında bulabilirler bu şiiri. Şimdi bu Tokat Zile türküsünü dinleyeceğiz. Bu arada... Kızılbaş isimli bir albümde zil eden bir türkü olmasaydı şahsen ben bir dinleyici olarak bozulurdum. İki koymuşlar bu türküyü de. Şimdi Hüseyin ve Alirza Albayrak'ın yorumuyla dinliyoruz. Şem a düşen pervaneler. Aşka düşen divaneler gelsin bir hoşça yanalım gelsin bir hoşça yanalım dost yanalım. gelmiş günlerde ermek istersen o küle gelsin bir hoşça yanalım gelsin bir hoşça yanalım dost yana ermek istersen o küle gelsin bir hoşça yanalım gelsin bir hoşça yanalım dost yana ver valeler gelsin bir hoş ayanalım gelsin bir hoş ayanalım dost yana ver valeler gelsin bir hoş ayanalım gelsin bir hoş ayanalım dost yana Döyünsün taşlar akıtsalım gözden yaşa. Aktariktir hey kardeşler gelsin bir hoşça yanalım, gelsin bir hoşça yanalım, dos yana. Aktariktir hey kardeşler gelsin bir hoşça yanalım, gelsin bir hoşça yanalım, dos yana. Sanırım yanmak da bir nasip ama önce Şem'i bulmak lazım. Fakat e, bir dilberin ruhsarını Şem edinerek de tam olarak yanılmıyor. Önce onu anlamak da lazım belki de. Şimdi sırada Dertli Divani'nin yorumuyla dinleyeceğimiz bir Urfa Kısas türküsü var. Büryani Baba derlemiş bu türküyü. Yine Kızılbaş isimli albümden Dertli Divani'nin yorumuyla dinliyoruz. Yolumuz vardır Neyse Ersem bunu hakikata vakıf delimiz vardır ya dost ya dost Biz Şerbet içmeyiz şehdenden gelen adam Bizim halımızı bilir ya Nasibin almış kim ilada kim illada. Evet. Aslında Kızılbaş isimli albümden sizlerle paylaşmak istediğim daha türküler var. Kürt ceza türküler de var bu albümde. İlerleyen programlarda onlara da yer vereceğim. Fakat şimdi Hazır Urfa'dan bir türkü dinlemişken ve Alevi Bektaşi türkülerine yer vermişken Kısas Cem Değişleri isimli albümden de türküler dinleyelim istedim. Çünkü uzun zamandır listemde duruyor bunlar. Fakat paylaşma fırsatı bulamamıştım. Bu albümden de daha paylaşmak istediğim parçalar var sizlerle yani Kıssas Cem Değişleri isimli albümden ama bu hafta iki tanesini dinleyeceğiz. Bunlardan ilki Aşık Berdari'ye ait ve onun yorumuyla dinleyeceğiz. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2, mail verme gönül. Kaşık araya Meyil verme gönül Kaşık araya Kaşık araya inan seni Ateşe verir Ateşe verir Bir avuç sevgini Alır alaya Alır alaya Bu halkı aleme temaşa verir Oturmaz içinde kalbi kiralar Oturmaz içinde kalbi kiralar, kalbi kiralar Bir bakışı açar binbir yaralar, binbir yaralar Ne gelir ne gider seni oyalar, seni oyalar Çağlatır gözünü kan yaşa verir, alır gecelerin gündüze kata. Gecelerin gündüze katar Gündüze katar Onulmaz yareler Dertlerin artar Dertlerin artar Bakarsın boynuna Bir kemen datar Bir kemen datar bu berdari gibi dağlaşa verir Yine aynı albümden bu sefer Koron'un yorumuyla bir türkü dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz türkünün sözleri Sıtkı Baba'ya ait. Sıtkı Baba oldukça güçlü bir şair. Özellikle Orta Anadolu'da çok tanınmasına rağmen Anadolu'nun diğer bölgelerine de şiirleri yayılmış, ee, yani sadece bölgesel kalmayıp Anadolu'da da tanınan çok şöhretli bir şair olmuş. Dertli Divani Açık Dergi programına konuk olduğunda İlksen Mavi Tunay'la birlikte yaptığımız söyleşide e, sormamız üzerine Sıtkı Baba'nın şiirlerinin nasıl Urfa'ya ulaştığını e, anlatmıştı bize, aydınlatmıştı bize o konuda. Büryani Baba ve arkadaşları Hacı Bektaş'a gidip gelirlermiş e, ve o vesileyle Merzifon'da yerleşmiş olan e, Sıtkı Baba'yla teşriki mesaileri olmuş. Sıtkı Baba'nın baba, Sıtkı baba şiirleri de e, aradaki mesafe uzak olmasına rağmen e, Urfa'ya böylece geçmiş olmuş. Bu e, bence önemli bir ayrıntı olduğu için sizlerle tekrar paylaşmak istedim. Sıtkı Baba üzerine yapılan iki çalışma var benim bildiğim kadarıyla birisi Muhsin Gülün derlemesi, Şehcemal Cemalettin Efendi'nin aşığı, halk ozanı Sıtkı Baba, hayatı ve şiirleri isimli bir kitap bu. Fakat burada basım yeri yazmıyor, sadece Ankara Kadıoğlu Matbaası yazıyor kitapta. 1984 yılı basımı. Şimdi dinleyeceğimiz Türkünün sözlerini bu kitabın 84. sayfasında bulabilir ilgili dinleyiciler varsa. Bir de ben Sıtkı Baba ile ilgili ilerleyen programlarda e, biraz daha ayrıntılı konuşmak istiyorum. Fakat şimdiden belirtmem belki yerinde olur ki ilk ma mahlası pervane imiş Sıtkı Baba'nın. Şeyh Cemalettin Efendi'ye Sıtkı ile bağlı olduğu için Şeyh Cemalettin Efendi Sıtkı mahlasını vermiş kendisine. Hayrettin İvgin'in hazırladığı bir başka kitap var. 1976 yılında basılmış bu da. Ve Aşık Sıtkı Baba Pervane e, ismini taşıyor. Sıtkı Baba'nın Pervane mahlasıyla yazdığı şiirler toplanmış bu kitapta da. E, ayrıca bu arada belki belirtmem yine güzel olur ki Sıtkı Baba Haydar Haydar isimli türkünün de söz yazarı. E, Alekber Çiçek'in icra ettiği Haydar Haydar e, kul nesimiye ait olan değil. İnşallah ilerleyen haftalarda Sıtkı Baba ile ilgili bir ya da birkaç program yapmak istiyorum. Şimdi Kısas Cem Değişleri isimli albümden Koro'nun yorumuyla Sıtkı Baba'ya ait olan, sözleri Sıtkı Baba'ya ait olan Ah Ederek Yollarına Bakarım isimli türküyü dinliyoruz. We're uh -huh. Çok yöresim geldi çeşme Meftun Bu hafta programı sonuna ayırdığımız bölümde Feyzullah Çınar'dan bir türkü dinleyeceğiz. Ve bu türkünün de sözleri Sıtkı Baba'ya ait. Demin bahsettiğim Muhsin Gül'ün derlemiş olduğu kitabın 59. sayfasında bu şiiri bulabilir meraklı dinleyiciler. Hatta bu şiirin hemen altında Cemalettin Efendi'nin ağzından yazılmış bir cevap da var. Ama ben bu cevabı türkünün sonrasına bırakmak istiyorum. Şimdi Feyzullah Çınar'ın Aşkın Çilesi isimli albümünden dinliyoruz. Tezgel olarak not edilmiş asıl ismiyle Azmı Raheyledin Gurbet <gülüyor> sevenlerin yolu unucu gözler Allah taban mavi güneşsiz bunca sevenlerin yolu unucu cehrü ve ey nesli âli koyma yüreğe gemel derdi fıkal aldatma sıtkı yakup misali gözleri yusufun um, kelanı bu alatma sıktıya gözleri Yusuf'un um, kenar Baba'nın Şehhi Cemalettin Efendinin bir vesileyle gurbete çıkması üzerine yazdığı şiiri uzun hava formunda Feyzullah Çınar'dan dinledik. Sıtkı Baba'nın yazdığı şiirlerin hemen hemen hepsi aslında Cemalettin Efendiye yazılmış şeyler. Hatta çok bilinen bir türkü vardır. Ayrılık hassettik, kâretti cana. Seher yeli sevdiğimden bir haber. Selamum tebliğ et, kut bi cihana. Seher yeli sevdiğimden bir haber. ...isimli Türk... E, ...kıtasıyla başlayan türkü de aslında... ...bildiğimiz bir aşk türküsü değil de... ...bence Cemalettin Efendi'ye yazılmış bir türkü. Zira... ...selamum tebliğ et kut bi cihana derken... ...aralarındaki uzak mesafeden... E, ...bahsetmediğini düşünüyorum ben. Şeyhinin zamanın kutbul aktabı olduğunu düşündüğünden... ...selamum tebliğ et kut bi cihana... ...demiş olsa gerek diye düşündüm. Bu şiiri de Cemalettin Efendi'ye yazmış... Ee, ve bahsettiğim kitapta yani Muhsin Gül'ün derlemiş olduğu kitapta hemen altında Cemalettin Efendi'nin ağzından Sıtkı Baba'nın yazdığı bir cevap var. Ee, beş kıtalık bir şiir ama ben ilk kıtasını ve son kıtasını da sizlerle paylaşmak istiyorum o şiirin. Şöyle ilk kıta ve son kıta. Gam çekme hicrana aşık Sıtkı'ya gider de inşallah tezce gelirim. Hemen siz Sıtkı ile eyleyin, dua. Gider de inşallah tezce gelirim. Cemaliye melul melul söyleme. Bu yanık bağrımı nara dağlama. Benim sadakatli sıtkım ağlama. Gider de inşallah tezce gelirim. Ve böylece bu haftaki programın da sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Cenk Yeşilbağ ymiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.